Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Evet. Efendim bir Hayırlı akşamlar. Sorum. Rabıta yapıyoruz. Rabıtayı devamlı ömrümüzün sonuna kadar yapmalıyız. <gülüyor> Yoksa rabıta yapmanın belli bir vakti var mı? Allah razı olsun. alan selamı, bereketi, pir babamızın ve de ona tabi olan bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah nurunuzu bütün cihana yaysın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Auzu billahi mineş şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyke ya seyidil evlin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila cem'il veliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Rabatayı ömrümüzün sonuna kadar mı yapmak lazım? Önce Rabatayı anlamak gerekir. Rabata, Gönlünü rapt etmek demektir. Neden gönlümüzü, Mürşidimizin gönlüne rapt ediyoruz? Gönlümüz, O'nun gönlüyle beraber Allah'a rapt olsun diye. O, Gönlünü Allah'a nasıl rapt etmişse biz de öyle gönlümüzü rapt edebilelim diye. Bunu bir beşerin üzerinden yapmamız gerekir. Çünkü gönlümüzü Allah'a rapt edemiyoruz. Bütün sahabe gönlünü Resulullah Efendimiz'e rapt etmiştir. Gönül nasıl rapt olur? Sadece böyle e, düşünüp onun gönlünden gönlüme bir şey akıyor. Bu başlangıçtı. Asıl rabıta sevince olur. Sevince zaten istesen de istemesen de gönlün ona rabd olmuştur. Gönlün onunla beraberdir çünkü. Eğer ben de onun gibi bir kul olmak istiyorum diyorsan, bunun için seviyorsan, gönlünü beraber ediyorsan bu rabıta olmuş olur. Gönlümüzü rabd etmiş oluruz. Bu bütün hayatı kapsar, gönlümüz ona rabd olur. Sonra bir de bakarız ki aslında gönlümüzü Resulullah Efendimiz'e raptetmişiz. etmişiz. Çünkü onun üzerinden, gönlünden, görünen, tecelli eden O'dur. Onun aklağına bürünmüş. Dolayısıyla aslında onun üzerinde neyi sevmiş oluruz? Gönlümüzü neye raptetmiş etmiş oluruz? Onun gönlüne, gönlümüzü raptederken ederken Allah'ın tecellisine, isimlerine, güzelliğine raptetmiş etmiş oluruz. Onun üzerinde Allah'ın güzelliğini severiz isimlerini severiz, dolayısıyla gönlümüzü Allah'a, Allah'ın isimlerine, tecellisine rapt etmiş oluruz, başka bir şeye değil. Yoksa böyle anlamadan eğer gönlünü rapt ettiğini zannettiyse, sadece hayal kurmuştur, hayal kurmuş olur. Ne kadar tanıdıysa, ne kadar anladıysa, ne kadar onu dinlediyse, onunla beraber olduysa, onun istediği gibi yapmaya çalıştıysa, o kadar gönlünü rapt etmiştir. Dolayısıyla sonra bir de bakar ki gönlü Resulullah Efendimiz'le beraber olmuş. Onun bunu düşünmesi gerekmiyor. Bunun kendiliğinden olması gerekir. Kendini Resulullah Efendimiz'in huzurunda bulur. Sonra bir de bakar ki Allah'ın huzurundadır. O zaman gönlünü nereye rapt etmiş olur? Resulullah Efendimiz'in huzurunda kendini bulunca Resulullah Efendimiz'e rabitetmiş olur. ama müşhidine rabıta yapmayı devam eder. Onunla onun huzurunda durmuştur çünkü. Allah'ın huzurunda dururken gene öyledir bu. Gene müşhidiyle Allah'ın huzurunda durmuştur. Ne zaman ki alacağını Allah'tan aldıysa. Yani Allah onun gönlüne vahyetti ise. Herhangi bir şeyi öğrenmek istediğinde Allah onun gönlüne vahyetti ise, hitap ettiyse işte o zaman Mürcidiyle olan raptası bitmiştir. Dolayısıyla bunu kendisi karar vermez. Kendisi buna karar veremez. Buna mürcidi karar verir. Evet artık senin işin Allah iledir der ve aradan çekilir. İstese de ona rapta yapamaz artık. Böyle söyleyince. Ona bunu haber verince. <gülüyor> Yoksa kendi kendine ben artık oldum bittim derse ayağı kayar Düştüğü yerden ne kadar yükselmişse, o kadar zarar görür, paramparça olur. Eğer bu yolculuğu yapıyorsa bu böyledir. Kazandığını kaybeder yani. Allah ile olmayı kaybeder, huzuri kaybeder, ibadeti kaybeder. Kendi kendine artık hayal kurmaya başlar, şeytanın tuzağına düşer. Evet. Allah ile beraber olunca rabıta bitmiştir. Rabıtası artık Allah'adır. Allah ile beraberdir. Allah ile beraberlik bitiyor mu? Bitmez. Son nefese kadar bu böyledir. Artık o beraber olmak için onu yapmıyor. Ona aşık zaten. İstese de Rabbini unutamıyor. Rabbinin huzurundan bir an olsun ayrılamıyor. Evet. Rabıta Allah'a Aşık olmak içindir. Evet, ile beraber bu yolculuğu yapar. Bir de bakar ki, evet, Rabbine aşık olmuş. Her an onunladır. Dolayısıyla ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Sevgisini kazanmıştır. Aynı zamanda, Kudsi hadiste buyurduğu gibi, Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu sever. Bir kuru sevdiğimde sevdiğimde okulum benimle görür, benimle işittir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever. Her şeyi benimledir yani. Evet, böyle birinin rabıtaya ihtiyacı var mıdır? Hayır. Böyle olunca evet, rabıtaya ihtiyacı kalmamış olur. Efendim bir izleyicimiz <gülüyor> hocam. Sizi çok seviyoruz. Sizi hep severek izliyoruz. Sorunumu paylaşmak istiyorum. Eşim bana hep küfür atıyor. Ve bundan hiç razı değilim. Sizi hep dinliyoruz. Saygılarla sizi seviyoruz demişler. Allah razı olsun. Hiç kimse küfürden razı değildir. Küfürden razı olmaz. Bu durumda Yapılması gereken şey nedir? Razı olmadığını, küfründen razı olmadığını ona izah etmesi lazım. Eğer dinlemiyorsa bu durumda söylemek lazım. Bana ediyorsun, gönlümü, kalbimi kırıyorsun. Oradan Allah'ın gazabını alırsın. Bununla beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Sizin en hayırlınız, ehline en hayırlı olandır. Hayrı kaybediyorsun, hayırsız biri oluyorsun, Allah katında. Evet, uyarmak gerekir, Allah ile uyarmak gerekir, başka türlü değil. İnşallah uyarıyı alır, almazsa Allah gerekeni yapar. Uyarmadan olmaz, uyaracağız, o da Allah'ın uyarısını Resulün uyarısını kabul etmezse bu durumda Allah gerekeni yapar. Evet. Efendim bir izleyicimiz, hayırlı akşamlar hocam. Çocuğun kaç yıl süt yemesi lazım? Altı ay mı iki yıl mı? İki tam yıl. Eger herhangi bir sorun yoksa, anne işini herhangi bir sorun yoksa iki tam yıl emzirmesi gerekir. Allah Ayet-i öyle buyurdu. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bozan avcılar, biz aciz kaldık, yüzünüzdeki o tebessüme, hele o gözleriniz, hele o Allah değişiniz bin ömre bedel, aşk okulu teniniz, sizlerle tadar gönül, ceylan gözlü huri neylesin, sizi Yusuf'u Kenan kıskanmış, bu aciz derviş neylesin, Efendimiz'e ve diğer TV ekibine selam olsun. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Mümin, müminin aynasıdır. Bakar mutlaka kendi gönlündeki güzelliği görür. Bunun tersi de mümkündür. Eğer bir kul gönlüyle bakıyorsa, gönül ehli ise imanıyla bakıyorsa, ferasetiyle, furkanıyla bakıyorsa, gördüğü her ne olursa olsun kendi güzelliğidir. O güzellik ona ait. Onun gönlündeki o muhabbete, Allah'a olan aşka aittir. Onun için aşk insanı pişirir. Yetmez, yakar. Benliğini yakar. Nefsindeki Şirki, küfrü yakar, varlığını yakar, Allah ile arasındaki bütün perdeleri kaldırır. Eğer biri Allah için seviyorsa, bu durumda Allah'ı ne kadar şiddetle sevdiğini gösterir. Allah için sevenler, Allah'ı öylesine seviyor ki, bir de Allah için sever. Gönül o muhabbetle, Allah'ın muhabbetiyle taşmış artık yarattığı, sevdiği varlığa, insana sirayet ediyor, Allah için seviyor. İmanın meyvesidir bu, imanın alametidir, hamdolsun diyoruz. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Fırat Dalbudak, gözüm dünya malından başka bir şey görmüyor. Bu beni çok huzursuz ediyor hocam. Ne yapabilirim? Evet. Ne yapabiliriz? Bu bir bakış meselesi. Bu bir tasavvur meselesi. Yani eğer dünya benim için olmazsa olmaz olandır diyorsak dünya çok önemli. Kıymetimi, değerimi, şerefimi her şeyi dünyadan alıyorum diyorsak eğer dünyayı kazanamazsam oya kaybedersem her şeyi kaybederim. Hiçbir şeyim olmaz diyorsak doğrudur. Ayrık kardeşimizin söylediği gibi öyle oluruz. Ama desek ki Rabbim beni kendisine abdolayım diye, iman edeyim diye, Hazreti insan olayım diye Dünyaya göndermiş. Dünyada her ne varsa hepsi bir vesile, bir sebep, bir araç. Ebedi hayatımı kazanmam için bir araç. Allah'a kul olabilmem için, imanımı ispatlamam için bir araç. Eğer hayata, dünyaya, kendimize böyle bakarsak, bir de bakarız ki, evet. gönlümüz Rabbimize dönmüş, bizim için olmazsa olmaz olan Rabbimizdir. Rabbimizin rızasıdır, dostluğudur, cemalidir, aşkı, muhabbeti, sevgisidir, imandır yani. Bu bakışı değiştirmemiz gerekir. Evet, dünyaya layık olduğu kadar kıymetli yer vermek lazım. O bir araç, amaç Allah'a imandır, Allah'a abdiyettir, kulluktur. Hazreti insan olmaktır çünkü. Eğer dünyanın araç olduğunu anlarsak, layık olduğu yere koyarız. Eğer bizim için olmazsa olmaz olanın Allah olduğunu, Rabbimiz olduğunu, bizi yaratan Rabbimiz olduğunu anlarsak, bunu kavrarsak, tasavvurumuzu düzeltirsek bu şekilde, evet bu durumda dünyanın ne kadar basit olduğunu anlarız. Rabbimizin sevgisinin, imanın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu anlarız şerefimizi, kıymetimizi, değerimizi Allah'tan aldığımızı anlarız. Bunu anlayınca zaten dünya Allah yolunda, ahiret yolunda imanı, imanımızı ispatlama yolunda kurban ederiz, feda ederiz. Dünyada yerini bulmuş olur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Malınız size ait değildir. Sadece yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz size aittir. Bir de ahirete gönderdiğiniz, Allah için sarf edip harcadığınız, gerisi, gerisi varislere kaldır dedi. Size ait değildir. Size ait olmaz. Evet, inşallah bunu böyle anlarsak, bakışımızı düzeltirsek, benim için olmazsa olmaz olan Rabbim'dir ahiretimdir, imanımdır, Hazreti insan olmaktır dersek inşallah o dünya sevgisinden kurtulmuş oluruz. Dünyayı Allah'a Allah yolunda kendimiz için, kazanmak için kurban ederiz. Gönül halimizde düzelir inşallah. Efendim, bir Efendim selamların rahmetin ve bereketin en güzeli sizin ve size tabi olanların üzerine olsun. Ben bir konuda nasihatinizi istiyorum. Eğer kendi evladımız sürekli yalan söylüyorsa ve dışarıda kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyorsa onu doğruya yönetmek için yapacağımız en iyi şey nedir? Bu konuda ne yapabiliriz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın inşallah. Allah razı olsun. Çocuğun kaç yaşında olduğu önemlidir yalnız. Yani 5 yaşındaki çocuğa farklı, 10 yaşındakine farklı. Böyle 15 yaşında olunca farklı bir şekilde muamele etmek gerekir. Ama genel olarak mutlaka önce kendimize bakmamız gerekir. Acaba biz nerede yanlış yaptık? Acaba nerede eksik bıraktık ki? Çocuğumuz dışarıda kendini başka türlü gösteriyor. Ya da bizim evladımız olduğunu söylemekten bile utanıyor. Ya da durumumuz iyi değildir, bundan utanıyor. Ya da başka türlü. Ya da çocuğumuz yalan söylüyor. Mutlaka bir yerde yanlış yapmışız. Çocuğu yetiştirirken Allah'a kul olsun, abd olsun. Bu Rabbimden bana bir emanet benim emaneti manevi olarak Rabbime teslim etmem lazım diye muammerede bulunmamışız demektir. Asıl işin temelinde bu vardır. Eğer öyle yetiştirmiş olsaydık mutlaka Allah'ın hesabını yapardı o çocuk yalan söylemekten kendini başka, göstermekten, başka türlü göstermekten ya da içinde bulunduğu durumda Durumdan utanmaktan ya da anasından, babasından utanmaktan uzak dururdu, böyle bir şey olmazdı. Ama mutlaka biz de ona yanlış şeyler öğretmişiz, yanlış şeyleri doğru diye göstermişiz. Doğru anladığını, her neyi doğru anlamışsa o da dışarıda onu yapmaya çalışıyor, kendini öyle göstermeye çalışıyor. Oysa ki bir tek doğruyu vardır. O da Allah'a kul olmak, Allah'a abd olmak. Hiçbir kınayıcının kırasından, kıramasından korkmamak. Allah için sevmek. Evet. Hata bizde, yanlış bizde, eksik bizde. Bu durumda yapmamız gereken şey o yaptığımız yanlışı düzeltmektir, telafi etmektir. Şerefini Allah'tan aldığını bilmelidir çocuk. Allah'a yakınlıktan, Allah'a kulluktan aldığını bilmelidir. Öyle ki kendini başka türlü gösteremezsin. Tavrını ortaya koyarken bir kul gibi dursun, Allah'ın hesabını yapsın. Yalan söyler, başka türlü eğer davranır, hareket ederse, bu Allah'ın gazabına sebep olur. Bunu da öğretmek lazım. Yok, eğer olduğu gibi kendini gösterirse, Rabbine kul olmaya çalışırsa, bunu şeref olarak bilirse zaten gerekeni yapar. Taviz vermez kimseye. Evet, çocuklarımızı büyütürken inşallah Allah'tan bir emanet olarak görüp muameleyi öyle yapmamız gerekir. Ama öyle yapmazsak tam tersi olur. Kendini öyle takdim etmese, göstermese bile içinde hep öyle olmak vardır. Öyle olanları yani nasıl ona öğretmişsen, şerefin nerede olduğunu öğretmişsen, onun, kim onu kazarmışsa, o da onu şerefli görür, kıymetli görür. Her gün biraz daha Rabbinden uzaklaşır, Allah'tan uzaklaşır, kendinden uzaklaşır. Evet, ana, baba onu kaybeder. O Rabbini kaybeder, o Rabbini kaybedince, ana, baba da onu kaybeder. Onun için çocukumuzu mutlaka Evde eğitmemiz lazım. Öyle okula teslim etmek doğru değildir. Okula gidip geldiğinde bile ne yapmamız gerekir? Mutlaka bir gönlüne bakmamız gerekir. Ne öğrendin? Nasıl öğrendin? Doğru mu öğrenmiş, yanlış mı öğrenmiş ona da bakmamız gerekir. Eğer yanlış bir şey öğrenmişse onu hemen temizleyip düzeltmek lazım. Yani işi Sadece böyle okula, öğretmene bırakmak doğru değildir, yanlıştır. Allah onların hesabını bize sorar. İnşallah çocuklarımızı büyütürken birebir, teke tek böyle onların gönül haliyle ilgilenip neyi doğru neyi yanlış öğrendiğini de test edip öyle muamerede bulunuruz. Efendim bizlecemin aleyküm. Allah rahmeti bereketi üzerinizde olsun. Sorum şudur. Ben Şafii mezhebindenim. Namazlarımı eda ediyorum. Şimdiye kadar Hanefi mezhebine göre kılmışım. Bilmiyordum. Şafii mezhebine göre nasıl kılmam gerekiyor? Kazalarım da var. Nasıl kılmam gerekiyor? Teşekkür ederim. Allah rahmeti üzerinizde olsun. İyi akşamlar. Namazı ister Şafii mezhebine göre ister Hanefi mezhebine göre veya başka bir mezhebe göre kılmış olalım. Sonuçta namazı kıldıksa kılmışız. Böyle onu namazı, ibadeti teferruta boğmak doğru değildir. Bir Hanefi nasıl ki Şafii bir imamın arkasında namaz kılabiliyorsa, bir Hanefi de aynı şekilde Şafii bir imamın arkasında namaz kılıyor, namaz aynıymış demek. Namaz birmiş demek ki. Namazın hükmünü mezhep vermiyor. Allah vermiştir hükmü. Resulü bir kere onu ortaya koymuştur. Böyle ufak tefek ayrıntılar olsa da namaz bütün mezheplerde aynidir, birdir. Mesele namazda dururken Allah'ın huzurunda durabilmektir. Kıyamda durup rükuya varmaktır, secdeye varmaktır. Bir de Fatiha'sız, namaz olmaz buyurdu. Bir de Fatiha'yı bilmektir, anlamıyla beraber bilmektir. Ne söylediğini bilmektir yani. Zaten rüku yap, tespih yapılır. Aynı şekilde secdede de tespih yapılır. Namaz zaten bundan ibaret. Onun için şu ya da bu mezhebeye göre böyle ufak tefek farklılar olsa da namaz aynıdır, fark etmiyor. İsterse öyle kılmaya devam eder, isterse bir şafi ilmi, ilmi halini alır, oradaki ufak ayrıntıları da göz önünde bulundurup öyle kılar. Ama o fark etmiyor. Herhangi bir konuda diyelim ki, biri şafidir, Hanifi Bezehbi'ne başka bir konuda uyabilir mi? Elbette ki uyar. Hanifi Bezehbi nedir? Başka bir konuda, Hanefi mezhebbine değil de Şafii mezhebine uyabilir mi? Elbette ki uyar. Aynıdır çünkü. Hak diyorsa bu böyledir. Orada herhangi bir sorun olmaz. Kaza namazına gelince sıra, namazın kazası yoktur diyoruz. Namazın kazası olmaz. Çünkü her halukarda onu mutlaka kılman gerekiyor. Ayakta kılabiliyorsan ayakta, kılamıyorsan oturarak, kılamıyorsan yatarak, kılamıyorsan başınla kılacaksın, olmadığı gözlerinle kılacaksın. Allah ait i kerimede buyuruyor, eğer bir tehlike, bir sorun varsa bir bilek üzerinde kılabilirsin veya yürüyerek namazını kılabilirsin. Tabi bunun için namazı anlamak gerekir ki, yürüyerek nasıl namaz kılınır onu bilelim. Namaz müminin miracıdır. Mesele Allah'ın huzurunda durmaktır. Rabbimizin huzurunda durup, başımızı yere koyup sen benim Rabbimsin, ben de senin aciz kulunum, ben senin kurunum. Bütünüyle sana muhtaç olan kulunum. Kulluğu kabul etmektir, abdiyeti kabul etmektir. Allah'a olan aşıklığı kabul etmektir. Senin avdınım, senin aşığınım ben. Huzurunda başımı yere koyuyorum demektir. Yoksa orada birtakım hareketlerden ibaret değildir namaz. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Evet, namazlarınızı ikame edin, kılın, dikkat edin. Özellikle orta namazına dikkat edin dedi. Orta namazı. Orta namazı iki namazın arasındaki vakittir. Yani diğer vakitlerde de Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Allah ile beraber olun. Allah'ın hesabını yapın. Her ne yaparsan yap, Rabbim nasıl istiyor, nasıl seviyor diye öyle hareket et. Kulluğunu, aşıklığını unutma. Halini Rabbine arz et. Evet, bu daimi namaz olmuş olur. Onun için namazın kazası olmaz. Allah huzura davet ediyor. Gel sana ikram edeyim diyor. Günde beş vakit. Yani, bir sene boyunca namaz kılma, söyle ben hepsini birden yapayım, böyle bir şey olmaz. Çünkü gönlün gıdası, manevi gıdası ibadettir, abdiyettir, kulluktur. Bir sene boyunca o gıdayı alma, manevi olarak büyüme, söyle ben hepsini birden alayım, böyle bir şey yoktur. Eğer kılamadıysak, yapmamız gereken şey nedir? Allah'ın davetine icabet etmediğimiz için tövbe etmektir istiğfar etmektir. Buna beraber dilediğimiz kadar da namaz kılabiliriz. Ama e, kılamadığım namazları kıldım demek doğru değildir. Onlar kılınmış olmuyor. Onun için namazı mutlaka vaktinde kılmak gerekir. Zamanında kılmak gerekir. Ki manevi olarak o gıdayı almış olalım. Namaz kılarken Allah'a ''Ya Rabbi ben sana verdiğim ahdimde sadığım, yolundayım, ben senin kulunum, kulun olarak yaşıyor ve ben seni istiyorum, rızanı istiyorum. Ebedi hayatımı kazanmak istiyorum, hayatı böyle yaşıyorum.'' Her gün huzuruna çıkıp ahdimizi Rabbimizle taseliyoruz. ''İyâkene abdu ve yyâkene stâin.'' Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız biz seni istiyoruz. Senin rızan peşinde koşuyoruz. Senin sertlik misafiriminde sana geliyoruz. Diyoruz, diyoruz ve bunu uygulamasını yapmamız gerekir. Yoksa yoksa yalan söylemiş oluruz. Sadece eğildik, kalktık. Ondan sonra duaları okuduk, namaz kıldık. Bu namaz değildir. Bu namazı taklit etmektir. İçi boş bir namazdır onu bilerek, anlayarak kılman lazım ki sana fayda versin. Sana fayda vermeyen bir ibadet ibadet olur mu? Onun için bakıyoruz mesela 10 sene, 20 sene, 50 sene namaz kılmış, üzerinde hiçbir değişiklik yok. Namazı taklit etmiş. Namazı miracı olmamış. Allah'ın huzuruna çıkarmamış onu. Allah'ın huzurunda durmamış. Eğer dursaydı ne olurdu? Namaz onu Allah'a vasıl ederdi. Namazı miraç olur, huzura çıkar, Rabbi ile Evet, Namazı, müminin miracı olarak anlayıp, Allah ile sohbet etme, buluşma olarak anlamak lazım. Bu içinde için de Fatiha'yı evet, en güzel şekilde anlamak gerekir. Rabbine ne söylediğini bilmesi gerekir. Eğer bilmediyse, anlamadıysa, taklit etmiştir. Nasıl ki, Fatihasız, namaz olmaz buyurdu Resulullah Efendimiz. La serate illa fatiha. Fatihasız namaz yoktur dedi. Namaz olmaz dedi. Yetmez. Eğer biri Fatiha'nın manasını bilmiyorsa onun da Fatiha'sı yoktur. İstediği kadar Fatiha'yı okumuş olsun. Manasını bilmiyorsa Fatiha'sı yok onun. Yani Allah'ın huzurunda ne söylediğini hangi sözleri verdiğini bilmesi gerekir. Evet, inşallah namazımız miraç olur. Böyle ufak ayrıntılara da takılmayalım inşallah. Namazımızı kalalım. Bütün mezhepler Kur'an'a ve sünnete göre hüküm vermişlerdir. Onun için fark etmiyor. Öyle detaylandırmak doğru değildir. Rahat olalım. Rahat olalım Dinimiz evet, İslam'dır. Allah'a teslim olmaktır. Din aynı zamanda imanla beraber anlaşılması gerekir. İman Allah'ı sevmektir. Aşıktır. Aşık olmayan teslim olamaz. Güvenemez teslim olamaz. Dolayısıyla İslam gene aşıktır. Kulluk, abdiyet gene aşıktır. Mezhep de aşıktır. Olmalıdır. İbadet de aşktır. Aşkı kazanmak içindir. Rabbimiz bizi sevsin diyedir. Dolayısıyla aşk olmadan hiçbir şey yok. Aşk varsa her şey tamamdır. Evet. Tamam. Buyurun. Efendim bir izleyicimiz Allah'ın selamı üzerize olsun. <gülüyor> Namaz müminin miracıdır buyurdu Resul Efendimiz. Namazın dışında da miraca çıkmak mümkün müdür? Evet. Biraz önce söyledim, namaz mümin miracıdır. Namazınızı ikame edin, kılın, namazınıza dikkat edin. Özellikle orta namazına dikkat et buyurdu. Orta namazı, hurun Allah'ın huzurunda duruşudur. Bu miraç, sadece namazda değil, namazın dışında da aynen geçerlidir. Her anda geçerlidir. Miraç her anda olabilir. Bu bazen uyurken olabilir, bazen yakaza halinde olabilir, bazen uyanıkken olabilir, bazen tefekkür halinde olur, bazen zikirde olur, o fark etmiyor. Miraç demek, Allah'ın huzurunda olmak demektir. Kul, eğer kendini Allah'ın huzurunda biliyorsa, mirajdadır. Evet, O eğer bu hali korumaya çalışırsa, miraç gerçekleşir. Yoksa öyle bir anda miraç olmaz. Evet, daimi olarak bir de namazda olmuş olur, mirajda olmuş olur. Allah'ın huzurunda olmuş olur yani. Sadece namazda değil, evet diğer o orta namazda da, yani diğer vakitlerde de aynı şekilde mirajda olur. Evet. Efendim İstanbul'dan Kevser, Selamünaleyküm hocam. Benim babam hayatına kavuştu ama sizlerden hala babam için dua istiyoruz. Evet. Allah razı olsun kardeşimizden. Allah kardeşimize sabır versin inşallah. Amin. Allah babasına da rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Onu umduklarına nail eylesin. Kortuklarından da emin eylesin inşallah. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Amin. Hepimizi huzura giderken bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılasın inşallah. Evet, kardeşimize de Allah sabırlar versin. Elbette ki gelen mutlaka gider, birimiz birimizi mutlaka yolcularız. Ahirette Rabbimizin huzuruna yolcularız. Bunun için üzülmek doğru değildir. Yani dünyadan gittiği onun için üzülüyorum demek doğru değildir. Gittiyse Asli vatanına gitmiştir. Evine gitmiştir. Rabbine gitmiştir. Rahman ve Rahim olan, gıfır, gıffar, tevvab, afu olan, Rabbine gitmiştir. Vedud olan, ilah olan, seven Rabbine gitmiştir. Onlar için üzülmemiz doğru değildir. Asıl kendimize üzülmemiz gerekir. Acaba biz nasıl gideceğiz? Bu hesabı yapıp, Üzeleceksek, kendimize üzülmemiz gerekir. Onlar gittiği için değil. Evet. Efendim, bir izleyicimiz. Selamun aleyküm Hocam. Aleyküm ben aleyküm. Kürt'üm, namaz kılınca niyetimi Türkçe okuduğumda hata olur mu? İyi akşamlar demiş. Evet. Allah bütün dilleri yaratandır. Bütün dillerin sahibi, bununla beraber bütün dilleri yaratandır hangi diliyle konuş konuşursan konuş o fark etmiyor ister niyetini Türkçe getir Türkçe getir İngilizce getir Arapça getir o fark etmiyor niyet Bir de niyeti anlamak gerekir niyet gönülden yapılandır diliyle yapılan değil kim neyi nasıl anlıyorsa kendi ana dilinden onu söylemiş olur gönül dilidir Rabbimize gönül diliyle konuşmuş oluyoruz. Gönlümüzden geçirdiklerimizle konuşmuş oluyoruz. Söylediğimiz kelimeler önemli değil. Niyet gönülle yapılır. Gönülle eğer doğru yapılırsa zaten yapılmıştır. Yani gönlüyle niyet etti öğle namazına öğle namazını kıldı bu doğrudur. Gönlüyle niyet etti öğle namazı kılması gerekirken ikindi dedi. Yanlış yaptı. Gönülden gitneyi geçirmişse geçerli olan gönlündeki niyettir. Niyet zaten gönülde olan demektir. Evet, Gönlümüzden hangi niyeti geçirdiysek hangi dilde olursa olsun o fark etmiyor. O herhangi bir şekilde e, ibadeti etkilemez yani. Evet. Efendim bir izleyicimiz de selamünaleyküm aleyküm hocam. Allah sizlerden razı olsun. Bizi Allah'a yaklaştırdığınız için Sorum şudur hocam, ben ölümden çok korkuyorum. Ölünce, ölünce cehenneme gitmekten korkuyorum. Ölüm korkusu olduğu için kendimi çok huzursuz hissediyorum. Ölüm korkusunu yenmek için ne yapabilirim? Allah razı olsun sizden, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Eğer ölümden korkuyorsak, bununla beraber ölürken, öldükten sonra cehenneme gidecekimizden korkuyor ve endişe ediyorsak, Allah'ın rahmeti gönüle tecelli etmiş demektir. Allah bizi davet ediyor demektir. hulum gel demektir bu. Bana dön demektir bu. Allah'ın kendisini sevdiğini gösterir. Ama yanlışta olduğunu biliyor. Hul eksik yaptığını biliyor. Cenneti hak etmediğini, daha doğrusu cennete layık olmadığını düşünüyor. Bu durumda ne yapması gerekir? Önce o cehennem endişesinden kurtulması gerekir. Müminler cehenneme gitmez. Allah ayeti kerimede öyle buyurdu. Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırlanmıştır. Hakkı hakikati inkar eden, nankörlük yapan, kendi kendine zulmedenler için hazırlanmıştır. Bize düşen İman etmektir, imanımızı arttırmaktır. İmanımızı kemale erdirmeye çalışmaktır. Yani Allah'a olan sevgimizi kemale erdirmeye çalışmaktır. Bütün ibadetler imanı kemale erdirmek içindir. Önce o düşünceden, cehennem düşüncesinden bir kere kurtulmak gerekir. Nasıl düşünmesi gerekir? Evet, Rabbini sevince, Rabbini kaybetme korkusu olması gerekir. Rabbinin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, sevgisini kazanamama korkusunun endişesinin olması gerekir. Yani sevdiğini kaybetme, korkusu, endişesi. Bu imandır. Yoksa cehenneme gitmekten eğer biri korkuyorsa bu durumda imanıyla bakmıyor demektir, imanıyla bakamıyor demektir. Eğer biri ölümü gelmek istiyorsa, evet, yapılması gereken şey nedir? Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel Allah'a teslim olmak. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum. Sana teslim oluyorum ya Rabbi. Sen benim için, benim hakkımda hangi hükmü verirsen, benim için hayır olan O'dur. Benim için güzel olan O'dur. Onun için ben sana teslim oluyorum. Ben bana ait değilim. Ben sana aitim ben iman etmişim ki, beni sevmiş yaratmışsın, bana rahmetinle muamele ediyorsun, evet. Rahmeti zatıma yazdım buyurmuşsun, bana rahmetinle muamele ediyorsun, ben de sana güveniyor, sana tevekkül ediyor, seni seviyor, beni sevdiğini biliyorum, onun için sana teslim oluyorum. Nasıl gerekirse öyle yap. Bir de biliyorum ki, Evet, Allah ayet-i de bile buyurdu. Allah herkes için bir ölüm vakti takdir etmiştir. O an gelmeden hiç kimse ölmez. O an geldiğinde hiç kimse de ölümden kurtulmaz, kurtulamaz. O ölüm anı ne bir an ileri ne de bir an geri alınır. Öyle takdir etmiş. Onun için bizim ayrıca ölümden korkmamız, endişe etmemiz doğru değildir. Bize düşen, endişe etmemiz gereken, huzura çıkarken nasıl çıkacağımızdır. Biz bunun endişesini yaşayalım. Cennete mi gideriz, cehenneme mi gideriz? Bunu düşünmek doğru değildir. Evet. Rabbimizin rızasını düşünmemiz gerekir. Yani yukarı çıkmamız gerekir. Kul olduğumuzu anlamamız gerekir. Abd olduğumuzu, Allah'ı sevmemiz, aşık olmamız gerektiğini anlamamız gerekir. Bu için Rabbimizi tanımaya çalışmamız gerekir. Onu tanıdıkça severiz. Anladıkça severiz. Rabbini Rabbimizi isimlerinden tanıdıkça, anladıkça severiz. Evet, sevince sevince ne olur? Sevdiğimize güveniriz, emin oluruz. Evet, o cehennem endişesi kalmaz ama onu kaybetme endişesi olur. Bu gerçek iman. Bu hakiki iman. Bu imanı tatmıştır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Ama müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Mümin, mümince bir iman. İslam'a girmiş birinin imanı farklı, o umudu, cenneti umut eder, cehennemden korkar. Ama mümin, Allah'ı seven, Allah'ı çok şiddetli seven, aşık olan sadece Rabbine bakar. Rabbini sever, Rabbinin sevgisini kaybetmekten korkar. Bu imandır, bu mümindir. Onun için imanımızı artırmaya çalışmamız gerekir. Rabbimizi isimlerinden tanımaya çalışmamız gerekir. Hem afakta hem enfuste Allah'ın ayetlerini okuyup Rabbimizle beraber olmaya çalışmamız gerekir. Evet. Bu kadar yeter olsun isteriz. Evet efendim. Efendim Elazığ'dan Ceyhan. <gülüyor> Selamün Aleyküm hayırlı programlar vazgeçtim, vazgeçemediğim zannetim şeylerden, bir Rabbimden, bir de sizden vazgeçmem babam. Elinden bir, ta, bir tas zehir uzatsa tereddütsüz, kana kana içerim. Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah için sevmek, evet, böyledir. Allah'ı sevince Allah için severiz. Aşk Başka bir şey. Her şeyin özü hakikatidir. Her şey kıymetini, değerini de aşktan alır. Bir şeyi, birini ne kadar çok seviyorsan, senin için o kadar kıymetli, o kadar değerlidir. Bizim için en kıymetli, en değerli olması gereken Rabbimizdir. Bizim için olmazsa olmaz olan, evet Rabbimizdir. Rabbimiz olmalıdır. Onun rızası olmalıdır. O'nun sevgisi olmalıdır. Evet. İnşallah Rabbimizi severiz. Onun için Rabbimiz için severiz. O'nun sevdiklerini, O'nu sevenleri, Rabbimizi sevenleri severiz. Allah razı olsun. Efendim bir izleyicimiz de kaşlarım dökülüyor. Kaşlarımın olduğu yere dövme yaparsan bir sorun olur mu? Evet. Eğer birinin kaşı dökülüyorsa bu durumda sürekli oraya yani boya sürmek yerine dövme yapabilir mi? Yapabilir. Herhangi bir sorun olmaz. kalıcı olsun diye. Evet, Kaşları dökülüyorsa bu durumda bunu yapmasında herhangi bir sorun olmaz. Birileri bunu da çekiştirecek ama olsun. Hak neyse onu söylemek lazım. Doğru neyse onu söylemek lazım. Söylediğimiz her kelimeye hesap vardır. Öyle kendimize göre konuşmak doğru değildir. Evet. Kaşı dökülürse dövme yapabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Yani Allah ona kurum sen bunu niye yaptın diye sorduğunda o da cevap verir. Ya Rabbi dökülüyordu. Onun için kaş gibi olmasa da en azından fazla belli etmesin diye öyle yaptım, deyip hesabını verebilir. Gereksiz bir şey değildir yani. Onun için sorun olmaz. Evet. Efendim, bir izlecimiz de hocam özür dilerim, merak ettim. Siz nakşibendi misiniz, kadiri mi? Evet. Biz hem nakşibendiyiz, hem kadiriyiz. Ne nakşibendi, ne de kadiriyiz. Evet. Yol bir, evet, hepimiz bütün tarikatlar Muhammedi'dir. Öyle değil mi? Onun yoludur, onun gittiği yoldur, onun gösterdiği yoldur, onun öğrettiği yoldur. Bununla beraber bütün Mürşid-i Kamiller aynı şekilde, bütün tarikatlarda bu böyledir. Yolu Resulullah Efendimiz ile beraber yürür. Zaten eğer hakikati Muhammediye'den tecelli olmasa, o işi yapamaz. Bu böyledir zaten. Onun için böyle ayrı görmek doğru değildir. Aynı zamanda eğer bir Mürşidi Kamil Allah'tan emri alırken kullarımı bana getir emrini aldıysa bu ayrıdır Geldiğin yoldan kullarımı bana getir emrini almışsa bu ayrıydı. Geldiğin yoldan kullarımı bana getir dediyse bu durumda o hangi tarikatte ise o yoldan götürür. Kadiri ise Kadiri yolundan götürür. Nakşi ise Nakşi yolundan götürür. Mevlevi ise Mevlevi yolundan götürür. Yani hangi tarikataysa o yoldan götürür. Çünkü geldiğin yoldan bana getir. Buyurmuş. Ama kullarımı bana getir. Nasıl istersen öyle getir. Demişse bu durumda o da farklı bir şekilde kendisi götürür. Kendisi götürünce ne olur? Kendisi götürünce artık ona sadece Mürşidi Kamil denmez bir de yolun çizdiği yolun götürdüğü yolun piri olmuş olur. Evet. Emri nasıl almışsa ona göre götürür. Elbette ki bu çok farklı bir şeydir. Zaten Götürlenler de bunu bilir. Dışarıdan bakılınca da bu anlaşılır. Kime göre götürüyor? Eğer istediği gibi götürüyorsa bu durumda farklı bir yol olduğu hemen anlaşılır. Evet, bizim de hepsinden mevcut yani. Aşkla götürüyoruz. Kardeşimiz yetiştiğimiz yolu soruyorsa hadiridir. Evet. Evet. Bu kadar yeter olsun. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Allah yardımcınız olsun inşallah. Tevhide az da olsa biraz değinebilir misiniz? Tevhid. Tevhid vahdet. La ilahe illallah. Yaklaşık 25 senedir Allah'a davet ediyor, kardeşlerimizle beraber yolculuk yapıyoruz. Tabirce ise gece gündüz anlatıyoruz. Evet. Bütün anlattıklarımız toplansa iki kelimeli izah etsek, evet söylüyoruz. Sadece La ilahe illallah dedik yani tevhid. Tevhid her şeydir. Her şeyin özüdür. Tevhid vahdet, birlik. Bir tek Allah'a aittir. Her ne varsa Allah'a aittir. Vahid olan Allah'tır, Ehad olan Allah'tır. Bu her şey onun cezalesiyle yarattığı kuludur, mahlukudur ve her şey bir kul olarak Rabbini hamd ile tesbih eder. Ve her şey Rabbine aşıktır. Hamd ile tesbih ediyorsa bu aşkın ifadesidir. Rabbini övüyor. Rabbini seviyor. Bununla beraber Rabbinin evet, eksiksiz, hatasız, kusursuz olduğunu tesbih ediyor ya. Subhan diyor. Rabbine aşıktır yani. Tevhid bu durumda ne demektir? Evet, aşk demektir. Başka bir şey değil. Allah'a aşıklık demektir. Ben yokum, Allah var demektir. Her şey Allah'a aittir demektir. Her şey Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Her şey O'nun gülü, her şey O'nun mülkü. Evet, mülkünün malikidir, mülkünün melikidir Allah. Evet, Vahid, isimlerinde bir olan vahdet, tevhid her şey onun isimlerinden tecelli ediyor ve her şey ona ait. Kul, kulun vahdette olabilmesi için tevhidde olabilmesi için Allah'tan başka bir şey görmemesi gerekir. Rabbim Allah'tır deyince kendini de görmemesi gerekir. Yani her şeyi Allah'a ait, Allah'ın kudretinde, Allah'ın tecellisiyle görmesi gerekir. Evet, o zaman gerçek manada La ilahe illallah demiş olur. Tevhid, kısaca bu. Gerisi, gerisi bu tevhidi kazanmak içindir. Vahdette Allah ile beraber olmak içindir. Kendini Allah'a ait, evet Allah'ın tecellisini, güzelliğini kendinde müşahede edip, Allah'a ayna olmak içindir. Evet, Hazreti İnsan diyoruz. Evet, Hazreti İnsan olmak içindir. Hepsi de tevhidle olur, vahdetle olur. Hepsi de la ilahe illallah demekle olur. Evet. Efendim, müsaadeniz olursa bir mesajlara vermek alabilmek isteriz. Buyurun. Efendim, Bursa'dan Hasan Turan... Sanma bu alemlerde sahipsizim, sahipsizim, sanma ki bir an tekim, yalnızım, zannetme ki dostum yok, kimsesizim, yaratan bırakmaz, başıboş bil, acizim, ben deme bağlamadan yaratana, bak ben diyen nice vakti gelip gidene, bak nasıl teslim oldu hepsi yaradana, sende mutlak döndürüleceksin ona, Göz görür bakar isen hak ile göremezsin kara bir gözlük ile çıkar gözlüğünü odur engel sana kara demek lazım hak olmayana hak yerine korsan hak olmayanı seçmişiz, seçmişiz ki bir yol doğru olmayanı bulunmalı ki her yolcunun bir önderi olmazsa önderi bulamaz ki hakikati kul Hasan'ın Dertleşirim kendi kendime. Söylediklerim hepsi şahsım nefsime. Yoksa kimse eremez başkasının gizlisine. lutfetti erdirdi Mürşidi Pir Muhammed Hüseyin'e. Hasan, Hasan Turan Bursa'dan selam, selamlar sevdiğim tüm kardeşlerime ve tüm mümin ve Müslümanım diyen herkese. Allah razı olsun. Bize söyledi. Allah razı olsun. Hem Hasan kardeşimize hem buradaki kardeşlerimize selam olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.